Hüccetül İslam, İmam Gazali Hazretleri, Mükaşefetül Kulub, Kalplerin Keşfi, Zekat ve Cimrilik Şanı yüce olan Allah, Celle Celaluhu buyurur. Allah'ın fazlından kendilerine verdiği nimetleri, iyilik yolunda sarf etmekte cimrilik edenler, Zinhar, bunun haklarında bir hayır olduğunu sanmasınlar. Bilakis bu, kendileri için bir şerdir. Onların cimrilik ettikleri şey, kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah, ne yaparsanız hepsinden hakkıyla haberdardır. Allah'a ortak tanıyanların vay haline ki, onlar zekat vermezler. Onlar, ahireti inkar edenlerin ta kendileridir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu mevzuda söylenmiş bazı hadisleri şöyledir. Malının zekatını vermeyen hiçbir kimse yoktur ki, Kıyamet günü o mal, Güçlü kuvvetli bir yılan şekline getirilip, Onun boynuna dolanmasın. Ey ümmetim! Beş haslet vardır ki, Sizin bunlara müptela olmanızdan, Ve bu hasletlere yetişmenizden Allah'a sığınırım. 1- Kötü kadınların zuhur etmesi, Fuhuş ve ahlaksızlığın, Bütün cemiyeti sarması. Bu haslet zuhur edince, Cemiyet fertleri, seleflerinde bulunmayan ağrılara, sancılara ve çeşitli rahatsızlıklara maruz kalırlar. 2. Ölçüde ve tartıda hile yapmaları, noksan tartmaları. Bu halde, kıtlık ve geçim sıkıntısı baş gösterir. Devlet büyükleri, halka zulmeder. 3. Mallarının zekatını vermemeleri. Bu hal zuhur edince, gökten yağmur yağmaz. Öyle ki, yeryüzünde hayvanat olmasa, bir damla yağmur yüzü görmezler. 4- Allah Celle Celaluhu'nun ve Resulü'nün gösterdiği güzel ahlak esaslarını terk etmeleri. Bu hal zuhur edince Allah Celle Celaluhu onlara dışarıdan bir düşman musallat eder. Ellerinde bulunan bazı şeyleri aldırırlar. 5- Devlet büyüklerinin Allah'ın kitabıyla hükmetmemesi. Bu durumda Allah, Celle Celalihu onlara iç huzursuzluğu verir. Birbirleriyle uğraşırlar, birbirlerine kötülük yaparlar. Cemiyette her yönden huzursuzluk artar. Allah Celle Celalihu ölüceği zaman cömertleşen, fakat bütün hayatı boyunca cimrilik yapan kişiye öfkelenir. İki haslet müminde toplanmaz. Bunlar cimrilik ve kötü huydur. Allah Celle Celalihu yeminle bildirir ki. Cimri cennete girmez. Cimrilikten sakının. Çünkü cimrilik insanlara çağrıda bulunur. Onlar zekatlarını vermezler. Çağrıda bulunur, sıla-i rahim yapmazlar. Çağrıda bulunur, cinayet işlerler, birbirlerinin kanını dökerler. Allah Celle Celaluhu kötü tînetliliği yarattı ve onu cimrilik ve mal etrafında tavaf ettirdi. Hasan-ı Basri hazretlerine cimrilikten sorarlar. Şu cevabı verir, cimrilik, kişinin yardım olarak vereceği şeyleri kayıp, malını mülkünü sımsıkı tutup kimseye bir şey vermemeyi ise şeref saymasıdır. Mal sevgisi, uzun emel, fakir düşme korkusu ve çocuk sevgisi, çocuğumun her şeyi olsun, fakir düşmesin düşüncesi cimriliğe götüren şeylerdir. Nitekim hadiste buyrulur, çocuk sevgisi cimriliğe götürür. İnsanlardan bazıları da ne malının zekatını verir, ne kendisi yer, ne de çoluğuna çocuğuna yedirir. Onun bütün zevki, paralarını temaşa etmesi ve bu paraların kendi elinde bulunmasıdır. Halbuki, öleceğini de bilmektedir. Nitekim şairler, bu mevzuda şöyle derler. Ey kardeşim, nice insanlar vardır, hayvandır. Bakarsın, sureta basiretli, akıllı bir insandır. Anlar hemen, malına bir zarar gelse. Gamsızdır, aldırmaz. Dini yok bile edilse. Cimrilik bir hastalıktır. İnsan olana yakışmaz. Akıllılar, dindarlar, cimrilikle asla uyuşmaz. Zenginlikten cimriliği tercih ederse kim? Aldanmıştır o kimse. Ederim ben yemin. Yazık o kimseye ki, dünyayı, ahireti mahvetti. Dünyasını ucuza sattı. Ahirete eli boş gitti. O mal ki, ondan dostlar, garipler faydalanmaz. Sahibine, ondan hiçbir şey kalmaz. O malın sonu, varisinin elinde kalmaktır. Cimriye düşense, ahirette nadim olmaktır. Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti, onun üzerine olsun. Bişri Hafî Hazretleri der ki, Cimriyle karşılaşmak, insana keder verir. Ona nazar etmekse kalbi kasvetlendirir. Eskiden Neciparap kavimleri cimrilikten ve korkaklıktan utanırlardı. Ver, asla korkma fakir kalırım diye. Rızıklar ezelde bölüştürülmüştür. Bu korku niye? Vefasız dünyada cimrilik fayda vermez. İkbali olana vermekten zarar gelmez. Görürüm bütün insanları cömerde dost. Görmedim cimriye âlemde tek dost. Cimriliğin, sahibine zarar verdiğini gördüm. Nefsime cimri densin diye, ikramda bulundum. Cimriye, başkası için kazanmak, zahmete katlanmak ve kazandığının zevkini tadamamak ve hayrını görememek alçaklığı bile kâfidir. Nitekim, şair bu gerçeği ifade eden şiirinde şöyle der. Fesbâyedir, tamahkârâne mal biriktiren. Varise kalacak malı, kendi muhafaza eden. Av köpeği gibi av tutar, kendi açtır. Onun aklı, başkasının yemesi için çalışır. Allah Celle Celalihunun rahmeti, onun üzerine olsun. İmam-ı der ki, Ben cimrinin adiliğini söyleyemem. Çünkü cimrilik, cimriyi bir mesele hakkında tecessüse, ve inceden inceyi araştırmaya sevk eder. İçinde her daim aldanma korkusu vardır. Bunun için hakkından fazla alır. Bu karakterde bir insan kendisinden emin olunmaya layık değildir. Bir gün Hazreti Yahya aleyhisselam iblisle karşılaşır. Aralarında şöyle bir konuşma geçer. Yahya aleyhisselam sorar. ''En çok sevdiğin ve en çok öfkelendiğin insanı bana söyler misin?'' İblis cevap verir, en çok sevdiğim cimri mümindir, en çok öfkelendiğimse cömert fasıktır. Yahya aleyhisselam sorar, niçin böyle? İblis cevap verir, çünkü müminin cimriliği bana kafidir. Halbuki cömert fasıha gelince Allah'ın cömertliğine muttali olup onu affetmesinden korkarım. İblis bunları söyleyip yola koyulurken bir de şunları ilave etti. Sen Yahya olmasaydın, sana haber vermezdim.